Peygamber Efendimizin yaratılışı, o bizim aşina olmayı arzu ettiğimiz nurunu nasıl açabiliriz abi? Evet zaten bu programdan sonra bundan bu süreç içerisinde bir eser, belki birkaç tane eser, Siyer-i Nebi yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı saadetine anlatan bir eser üzerinden yürümüş olacağız. Lakin girizgah faslını devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Eyvallah. Zira, bunun kuru kuruya bir tarihi malumat olmaktan çıkması, madem ki Hz. Peygamber üsve-i hasenedir, mahbubul kulüptür, mürebbi-i vicdandır, madem ki böyledir, o yönüyle görmemiz ve alınan malumatı hayata tatbik edilebilecek bir şekilde algılamamız, ve oradaki malumatı kalplerimize, sadırlarımıza şifa olacak bir şekle getirmemiz için muhakkak başta niyetimizin sağlam oluşu. Bu niyetimizin sağlam oluşunu da icap ettiren idrakin yerinde olması meselesi vardır. Dolayısıyla müdrik olacaksınız ki bir şeyi idrak edeceksiniz ki onun niyetine girebilirsiniz. Niyet edeceksiniz ki o yaptığınız şey bir değer kazansın. Öyle mi efendim? Eyvallah. <gülüyor> O halde biz bu niyeti Siyer-i Nebi'yi okuma, Siyer-i Nebi anlama ve ondan bu muhabbeti tahsil etme niyetimizi doğru yapabilmek için, o idraki kazanmamız için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beşerin tarihi içerisindeki seyrinden evvel, beşeri tarihi ve beşerden evvelki hadiseleri, Birazcık dinlememiz, birazcık tahsil etmemiz, aşin almamız lazım. Eyvallah. Da. Geçen hafta e, girizgahtaki bahse de e, direkt gönderme aslında bu. E, Peygamber Efendimiz'i hala hazırda, bütün e, muhabbetimizle, hala şimdi yaşadığımız zamanı olan tanıklığıyla, hala hayatımızın içinde olduğunu düşünerek, böyle hissederek e, ona selatü selam getirmemizi, e, geçen hafta bu getirmenin de bize kazandırdıklarını bahsetmiştik. Zaten şimdi e, Hayata tatbik etmek falan filan Diye düşünürsek ayrı Bugün alacağımız belki bugün dinleyeceğimiz Allah nasip ederse Malumat bu akşam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde Bütün alemlerin zaten bir şekilde ilişik olduğunu Bütün alemlerin mayasında Hazreti Peygamberin nübüvvet Nurunun veya Nurunun nüvesinin olduğunu anlamış olacağız. Eyvallah. Şimdi en başta hala akılla insanın kendi aklıyla kendi idrakiyle Allah'ı ve Peygamber'i tanıma gayesi arasında bocalayanlara bazı sözler söyleyerek başlayalım ki çünkü bu husustaki tecelliyatı tadat etmek, mutat yani e, kategorize demeyeyim de adetlemek, sınıflandırmak bir şekilde mümkün olmayabilir. Abes anlamalardan hareketle demiştik ya, geçen sohbette Eyvallah. de. Bir kere peygamberlik müessesesi demiştik, geçen ilk sohbette. Sonradan olan bir hadise değildir. Yani biz öğrendik ve anladık ki, ve haddi zatında amentü Tübillahi dahi okurken, telaffuz ederken fark ettik ki, peygamberlik denilen, Sadece Hazreti Peygamber Efendimiz için değil, peygamberlik müessesesini oluşturan, daha doğrusu oluşmuş o müessesenin seçkin simaları, nurlu taife, peygamber hazaratı, peygamberler hazaratı, sonradan seçilmiş insanlar değil, yani durumları iyi olduğu için, faziletli olduğu için, yani biz bunu peygamber yapalım da hadi insanlara hidayet etsin şeklinde seçilmiş insanlar olmadığını anlamış olduk peygamberlik sonradan değil peygamberlik daha ruhlar alemindeyken hikatin mebdeinde zuhur eden verilmiş bir emanet yani peygamber peygamberliğini otuzunda kırkında ilan edebilir Hz. İsa aleyhisselam gibi henüz sabiyken de ilan edebilir eder niye eder? Sonradan peygamberdi ki peygamberler Onda bir kuvve olan peygamberlik halinin Fiile çıkması haline biz peygamberliğini ilan etti diyoruz Evvelden peygamber olmayaydı sonradan peygamber olamayacaktı Bunu bir kere idrak edelim bu bir İkincisi Allah'ın ayetleri de sonradan gelmediğidir Allah Teala'nın da ayetleri sonradan gelmediğidir. Yani Allah Teala'nın ayetleri belli zaman içerisinde İsa'ya gelen kitap, Musa aleyhisselama inen kitap, Hazreti Davut aleyhisselama inen kitap ve sahifeler ve Kur'an-ı Kerim iki cihaz serveri Efendimiz'e indirilen bütün kitapların ve sahifelerin bozulmamış mecmuu toplanmış hali düşünürsek bunlar belli zaman İniş sırasına göre belli bir zaman tutuyor sonralığı var fakat söylenmesi Allah'ın kelamı oluşu sonradan değil. Ne zaman? Allah ne zaman vardı? Ezelin ezelinde bir hududu yok değil mi? Ezel Allah'tı. Ne demek? Bizim için zamanın bir başlangıcı vardı ama ondan evvel de Allah vardı. O zaman zaman mekan yoktu ama Allah Allah'tı. Vücuduyla, vücudu mutlakıyla Allah'tı. Sonradan kainatı yarattı. Allah Teala vücuduyla ne zaman vardı? Ona nasıl bir zaman koyamıyorsunuz? Allah'ın kelamları da kendisinde mevcuttu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Sonradan yaratılmış değildir. Allah'ın ayetleri mahluk değildir. Sonradan yaratılmış değildir. Şimdi efendim, bunu niye anlatıyorsunuz? Bu, bunlar kelami tartışmalar mıdır? Biz şimdi burada oturduk. Bir yandan koltuğumuza yerleştik veya arabada gidiyoruz. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek istiyoruz. Şöyle rahat rahat, sükunetli, dingin bir ortamda bize bunu anlatsanız diye akıldan geçebilir. Fakat bu idrak faslına kadar ve bu idrakten niyete geçinceye kadar biz bu izahatı yapmak durumundayız. Eyvallah. Bundan sonra verilecek malumat eğer bu idrak noktasında durmuyorsak aklımızı karıştırır. Kafamızı karıştırır. İbret alacağımız yerde Allah muhafaza el ibrettik ibretlik hale geliriz. Yanlışlıklar yüzünden. Niye Kur'an-ı Kerim mahluk değildir? Bunu Peygamber Efendimizin hayatı saadetini anlatırken bu mevzuya girdik. Konuyu dağıtmak için değil, toparlamak için. Allah Resulüne inecek olan ayetler daha ezelde Allah'ın indinde Allah katında Allah'ta mevcutsa bu inen ayetlere nasıl sen sonradan inen mahluk gözüyle bakmıyorsan, Hz. Peygamber'in daha ruhlar aleminde, nur iken seçildiğine nasıl muhalefet edebilirsin? O daha nur iken, daha mevcut denilen şeyler, melekler tarafından bile fark edilmediği vakitte, Hz. Peygamber'in nuru vardı. kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, küntü nebiyyen, ve Ademu beyne'l ma'i Çok meşhur bir hadis-i şerif bu. Tirmizi sahih senette rivayet etmiştir. Ayrıca Hz. Hüseyin Efendimizden e, rivayet edilen hadisler de var. İmam-ı eserinden ben bunu size nakledeceğim. Meşhur en meşhuruyla başladım. İki Cihan serveri saadetle buyurdular. "Kuntu nebiyen ve Ademu beyne'l ma'i ben nebiydim. Nebi ne demek? Allah'ın elçisi olarak tayin edilmiş zat. Kitabı belli, anlatacağı yol belli, her şey belli. Nebiydim ben, küntü, Nebiyen. Ve Adem'u, fakat o zamanda Adem, Beynel mâ'i Henüz Adem suyla çamur arasıydı diyor, toprak arasıydı. Balçık halindeydi. Daha tesviye edilmemişti. Min hemme diye ayeti edilmede anlatılan vurulduğu zaman tın tın diye ses çıkartan fırınlanmamış çamur halinde bile değildi. Ondan da önce. Ondan da önceydi. Ve nebiydim ben. Yaratılmıştım demiyor. Suretim tamamlanmıştı demiyor. Varlığımı bildim demiyor. Var olmak ne demek? Emanetiyle duruyordu. Bir başka tabiriyle, biraz edebi, biraz da aşkı tarifiyle. Henüz daha Adem su ile çamur arasında, toprak arasındayken ben Allah'ın bana indirdiği ayetlerde, kul huvallahu na arasında secdeye kapanmış secde halindeydim. Nebi Allah'a muti olan kul demek çünkü. İtaat faslındaydım. Ben kulluğumu müdrik, nebiliğimi müdrik bir vaziyetteydim. Bunu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 40 yaşından evvel izhar etmedi diye peygamberi 40 yaşından sonra peygamber oldu zannediyorlar. Mümkün mü böyle bir şey halbuki? Yani bir insan çok çalışarak, çok iyi olarak, çok dürüst olarak peygamber olabilir mi? Olamaz. Neden? Ruhlar aleminde seçilir bu. Bir kuvve onda vardı, cevher olarak vardı. Fakat sonra fiile dönüştü. Bazen biz bizdeki güzellikler bizde olmasına rağmen dışarı çıktığında o dışarı çıkıştan dolayı hayrete ve de, hatta bazen dehşete kapılırız. Bunu ben mi yaptım veya nereden nereye gelmişim diye. Hayatımızın seyrinde bile, sayfalarında bile, resimlerimize, hatıralarımıza, yaşadıklarımıza baktığımızda nereden nereye geldiğimize bakarak şaşırırız. Peygamber'e peygamberliğin gelmesinde iki türlü şaşkınlık vardı diyor. Müfessirler. Bazı okuduğum muhaddisler. Bunlardan bir tanesi Kuşeyri'dir. O kadar çok Allah'a muhabbeti vardı ki muhabbet ettiği mahbubunun kendisine bu kadar yakın olduğunu ve onun ümit ettiğinden daha fazla yaklaşması karşısında tam bir şaşkınlık yaşadı diyor. Onun şaşkınlığı ne oluyoruz bize manasında değil. Zahir alemden de bir fetva istedi. Bu, bu bahisi geçeceğiz gerçi. Eyvallah. Varaka'da falan anlatacağız bunu. Ama hazırlık yani konuştuğumuz şeylerin nereye kadar gittiğini, kapsamını. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rıhletleri anında Allah'a kavuşma tabiri avam içindir. Hep beraber olduğu Allah'ına cesedini bırakıp, kalıbını bırakıp belki o nur cesedi paki ile beraber bir şekilde Allah'ına kavuşma esnağında Azrail'in, Cebrail'in konuşmasını Ya Resulallah Kalacak mısınız? Gelecek misiniz? Müsaade isteyişlerini son anını tarihte bizim tespit edebileceğimiz son anını anlayabilmek için ezel'deki ilk anını muhakkak bilmemiz icap ediyor. Bildirdikleri kadar. Tamam Aynen. mı efendim? Siyeri Nebi'nin de böylelikle başlangıcı. Siyeri Nebi bu. Zaten Eyvallah. Siyeri Nebi Eyvallah. bu. Yoksa öteki türlü tarihi malumatı falanca papaz da yapıyor. Vatikan'da çok güzel o tarihi o asrı araştıran araştırmacılar var. Sizden bizden daha çok isim biliyorlar. Fakat öylesini okuduklarından, öylesiyi okuduklarından, canlı okumadıklarından, o candan ve canandan haberleri olmadıklarından dolayı sadece okuyorlar. Malumat olarak kalıyor. Onlar için Üsve-i Hasene, ekonomilerinde vesayelerinde kullandığı bir adam şeklinde, fakat asla onlara iman rehberliği yapamıyor. Sebebi niyetlerin ve idraklerin bozuk oluşunda. Siyer-i Nebi'ye başlarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hikatin'i, nurunun yaratılışını, ezeldeki ahvali, peygamberlerin hatta birçok insanın, birçok varlığın hikatin'in yaratılışlarındaki başlangıcı anlamadan onların zahir hayatını zahir yönlerini de anlayamayacağımızı söylemiştik ve oradan devam ediyorduk küntü nebiyyen ve adabu beynel ma'i hadisi şerifini hatırlatmıştık ben nebiydim henüz adem suyla çamur toprak arasındaydı sözü peki nasıl olmuş şimdi ufak tefek birkaç tane kitap okuyup 5-6 sene Arapça okuyup Ondan sonra dur bakalım şöyle ben de bir anladığımı söyleyeyim diye ortaya çıkan hocacıklar değil. Bizim birazdan rivayet ettiğimiz şeyler, kamil, ilimde rusus sahibi denilebilecek, sadece sevenlerinin tasdiki değil, sevmeyenlerin, düşmanların, hatta bu din düşmanlarının dahi biz onun ilmine ulaşamayız diye ilimlerini takdir ve tasdik ettikleri, bazı alimlerden sözlerini hak edeceğiz Onlar da sözlerini Ya ayete ya hadisi şerife Ya sahabe-i kiramın Rivayetlerine dayandırarak Bizlere bu hidayet nurunu Ve ruhunu inşallah aktarmış olacaklar Nasıl oldu peki İlk başta kainatın Yaratılışı hakkında Şöyle birkaç bin sayfa geçerek Araları atlayarak Bazı detayları vermek durumundayız çünkü bu bir radyo programı, çok fazla akademik de konuşmak istemiyoruz. Fakat hadisenin menşeği şu, lütfen içinizden de henüz soru sormadan, sadece dinleyerek, bir şekilde tasavvur edemezsiniz, tahayyül edemezsiniz, hayal edemezsiniz belki ama, insan bazen bir şeyleri dinlediğinde, sırtında taşıdığı bir heybe gibi bir şey farz edip, bazı anlayamadığı güzellikleri fakat güzel olan sözleri alsınlar o heybeye atsınlar ileride anlamı fırsatı zuhur eder diyor büyükler o kabirden, o neviden birkaç söz sarf edeceğiz Allah Teala ezelin ezelinde zaman ve mekanın henüz yaratılmadığı zamanda anda an denilen şeyin bile olmadığı vakitte kendi güzelliğinin, kendi Allahlığının, eksik ve noksanlardan bedi oluşunun, her türlü güzelliğinin bilinmesini Murad etti. Ben bilineyim dedi. Kendisini bilebilecek, kendisini fark edebilecek, sevebilecek hatta, kendisine ayine olabilecek, kendi nurundan çok sevdiği, o muratla, o kasıtla kendi nurundan bir nur halketti. O nur, ondan ayrılır ayrılmaz. O ayrılığın, o rıza ile ayrılığın belki de neticesiyle La ilahe illallah diyerek, o ayrılıkla beraber böyle bir tevhid zuhur etti. Bir lafız zuhur etti. Lafız kelimesi şimdi Dinleyicilerimiz lütfen kusurumuza bakmasın. Bazı şeyleri anlatabilmek için konuşuyoruz. ve ifade etmeye çalışıyoruz ama lafız dediğinizde bir dil lazımdır. Telaffuz edebilmeniz için. Telaffuz edeceksiniz ki dilinizi onunla da lafız deyin. Hayır bir söz zuhur etti ama dilsiz. Sensiz, bizsiz, sessiz. Fakat zahir oldu bu söz. Çok derinlere girmiyorum diyorum ama e, gönlümde yani radyo 15'in bu dinleyici kitlesi ne hikmetse henüz daha tanışamadık. Bir şekilde onların bize dönüşü de olmadı ama bir sıcaklık hissediyorum. Belki de sizin buradaki güzel ortamınızdan kaynaklanıyor. Eyvallah. Bir sıcaklık hissediyorum. Biraz tadıyla anlatmak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Estağfurullah. Efendim herhangi bir objeyi elinize alın. Benim rahmetli hocam eline bir kurşun kalem almıştı bir gün anlatmak için. Bak dedi kurşun kaleme. Bir şey duyuyor musunuz dedi? Yok. Aldı, çaaat diye kırdı. O ne oldu o ayrılıkla beraber bir ses çıktı. Evladım dedi, "Vuslatta ses yoktur. Fırikatta çıkar ses." O nur kendisinden ayrılır ayrılmaz rızaya uygun bir ayrılık olduğu için la ilahe illallah sadası acaba sadasını bilemiyoruz. Anlayabileceğimiz, idrak edebileceğimiz için beş duyu organıyla Algıladığımız bir şeyleri yakıştırıyoruz ama O sadadan öte bir şey Ama bir şey çıktı, ses çıktı O ayrılığın Nişanesi tevhidle bir şekilde Kapandı esasında, sırlanmış oldu Tevhid edildi, la ilahe illallah Dendi, bak ayrı kalmadı Nur Yaradılır yaradılmaz Bunu ifade etti Allah o nura hitaben Muhammedur Resulullah dedi Muhammedun Resulullah dedi. Biz İsa'nın Musa Aleyhisselam'ın ümmeti olsak, bunu yine böyle anlatacaktık. Çünkü ahir zaman peygamber gelmemişti. O peygamberlik ağacının tohumudur. Meyve olarak sonra zuhur etmiştir. Ondan sonra daha meyve yok. Nübüvvet ağacı son meyvesini verdi. Kemale erdi. O ağaç o kadar. Ondan sonra belki o ağaçtan, belki onun tohumundan, tozundan, vesairesinden, Velayet ağaçları zuhur ediyor. Nübüvvet sırrına yakın ağaçlar zuhur ediyor. ulema ümmeti ke enbiya beni İsrail. Benim ümmetimin alimleri, velileri, bilenleri, beni İsrail'in peygamberleri gibidir, sözü gibi. Ama nübüvvet ağacı tohumunda Hazreti Muhammed, marifet meyvesi olarak da Kemal vasfında da yine Hazreti Muhammed. Birisi ezelde atılmış tohum, Hazreti Adem'in suyla balçık arasında içine konulmuş tohum, nur, meleklere secde ettirilecek kadar maksut, matlup, mergub bir nur. Sonra bütün merhalelerden geçtikten sonra, bir hikmete, hikmeti ilahiyeye memni bir şey. Niye yaptı? Evvel niye göndermedi? O bilir, o sahibi bilir. Onu da şerhine gireceğiz. İnşallah Allah ömür verirse. Yaradılış da böyle. Muhammedur Resulullah dendi. Tohum o çünkü. La ilahe illallah'tan sonra. Muhammedun Resulullah Eyvallah. dendi ve nurun adı kondu. Eyvallah. La ilahe illallah demekle bir insan muvahhid olur. Allah'ın bir olduğunu söyler. Tevhid biz ümmet-i Muhammed için Muhammedun Resulullah sözüyledir. Muhammedun Resulullah demese bir insan, La ilahe illallah dese, La ilahe illallah'taki tevhidten daha fazla Allah'ı tevhide yaklaşır. Neden? Muhammedur Resulullah dediğiniz zaman Allah Resulü Muhammed'in anlattığı Allah'ı kastetmiş olursunuz. O zaten iki değildir. Üç değildir. Başka ilahlar yoktur. La ilahe illallah sözüyle Hazreti Peygamber'i tanımaktan bilgani olur. İçinap ederse bir kişi muvahit olur. Ümmeti Muhammed olmaz. Hazreti Peygamber'in ümmeti olma şerefine eremez. Yani tabi olma şerefine eremez. Hepsi ümmeti Muhammed diliyoruz. Dolayısıyla tevhid tamam olmuş oldu daha. Niye? Bu Allah. Siz herhangi bir meyveyi bir, bir tohumu attığınızda onun bilinen yetişmesi için beklersiniz. Allah bu. Kün feyekün. Murad etti ve etti. Ve oldu. Nur daha nur iken kendisini tanıdı. O da o nurun maksudu olan Muhammed'i tanıdı. Muhammed'i kastetmişti. Sonra birkaç bin sayfa geçiyoruz dedik ya. O nurdan neler yaratılmadı ki? Ne vardı? O zaman hiçbir şey yoktu. Nereden yaratıldı onlar? Ham maddesi, ana maddesi, cevheri, Hazreti Muhammed'in nuru olmak üzere. Bütün alem o kaynaktan, o enerjiden, ne derseniz din adına. O ham maddeden kullanıldı. Ham madde yanlış bir tabir. Ham madde diye biz böyle kaba saba işin hamı, hayır saf enerjiden, saf nurdan diyelim biz. Ham demeyelim. Hamlık bize mahsus. Onurdan yaratıldı. Melekler, felekler, arş, lev, kürs, kalem hepsi onurdan yaratıldı. Adem'in hamurunu, çamurunu, suyunu yoğurulabilecek madde bile, ana sıra erbaa denilen toprak, su, hava, ateş falan bile hepsi onurdan yaratıldı. Zemin o. Zemin o. Zaman gelecek, zaman da olacak. Zemin o, her şeyde. Evet. Şimdi bundaki fastı biz biraz açarsak acayip acayip şeyler dinlediklerini farz ederek kardeşlerimiz e, afallayabilirler. Neden? Çünkü bu aynı zamanda bu programın haricinde başka kitapları, başka eserleri de okumalarını gerektiriyor. Dolayısıyla biz o eserlerin okunmadığını varsayarsak bundan sonra anlatacağımız bazı şeyleri idrakle sadece buradan duydukları Malumatla kafaya, gönüllerine kaldırmaları imkansız. İmkansız olan bir şeyi insanların karşısına muhal şekilde sunarsanız bunu yapmakta fesada sebebiyet verir ki değil programı formatına, bizim insan formatına bile bu yakışmaz. Müfsitlerden oluruz. O yüzden barışık olarak gidelim. Bir ara vermeden evvel şunu da ilave edelim. istiyorsanız öyle. Ee, Eyvallah. Belki de ara vermiş oluruz. Çünkü... Ee, hem de bir nefeslenmiş oluruz Bu nur yaratıldıktan sonra Birçok eşya Eşya dediğimiz sadece tabii Eşya artık kavramlar da farklı, farklı İnsanlar kültürden uzaklaştıkları için Eşya deyince Kapı sandalye baca falan zannediyorlar O değil Şey diyorsunuz ya şey Her şey için şey denir Bir şeydir çünkü Eşya denildiğinde şey diyebileceğiniz her şeyi Katarsınız içine Namaz da bir şeydir Oruç da bir şeydir. Gök, ay, yıldızlar hepsi bir şeydir. Sadece cümlelerin boşlukları doldurulsun diye söylenmiş şey değildir şey. Bütün eşya yaratıldı tabii. Bütün eşya işte melekler vesaire şu bu falan. Geçiyoruz ya birkaç bin sayfa. O yüzden şu bu falan diyorum. Yoksa böyle falan denilecek basit mevzular değil. Hz. Adem'i tesviye ettikten sonra, kalıbını yaptıktan sonra meleklere verilen bir malumat var. Ben onu siz böyle görüyorsunuz Fırınlanmamış çamur halinde bir kalıp olarak görüyorsunuz ama Ben ona bir işlem yapacağım Bir şeye tabi kılacağım onu Onu gördükten sonra siz secde edin dedim meleklerine Ve fihi fihimin ruhi Ruhumdan ruhu füreceğim ona Onda olacak o Fakat ruhundan Şimdi dikkat aman burayı dikkat Bu, bu kaçarsa bitti Hiç bu kadar boşuna konuştuk Bundan sonra hiç konuştuk dinlen, dinlenmesin onun tesviye edilen mayası neydi? Nuru Muhammedi'nin mayası değil miydi? Özü değil miydi? Eyvallah. Heh. Bununla tesviye edilmiş olan şeyin içerisine Allah'ın ruhu üfürülüyor. Hani Nurun la nur gibi sanki. Vuslat da olmuş gibi. Vuslat. E, tabii yani vuslat da şey de. E, o da ayrı bir şey. E, belki o kavram içerisine düşünülebilir. Hayır. Halal ade bir ışık, bir efendim çok güzel böyle bir şeyi bile ne yaparsınız? Ona göre bir kandil seçersiniz. şamdanı ona göre olur. Bilmem ne kadar güzel bir spotu yaptığınızda bak ne yapıyorsunuz şimdi stüdyonun damını. Buraya spot koymuşsun. O spotu şimdi zurna gibi tavandan sarkısa ne olur? Bir işe yaramaz. Karton piyerini döşüyorsun. Mahfazasını hazırlıyorsun. Onun yakışanı şeklinde. Açısını falan hesap ediyorsun. La teşbih ve la benzemez. Hz. Allah ruhundan ruh üfüleceği kabı nuru Muhammed Muhammedi ile tesviye ediyor. O nuru Muhammed Muhammedi ile tesviye edilen o kandilin içerisine kendi nurunu koyuyor. Ve bu nur bozulmadan, mütesersilen Hz. Peygamberde dikkat buyurun artık astolan cevherin öne çıkışıyla ademiyetin kemale erişiyle bu nur artık Nurun la nur şeklinde parlayan Siracem-Münira şeklindeki kandil olacaktır. Oradan başlamıştır bu. O kemal oradan başlamıştır. Arada geçen bütün peygamberler, Hazreti Peygamber Efendimizin güzelliğinin bilinmesi içindir. Yusuf'u görmeye ilerdi, Hazreti Peygamber'in daha güzel oluşunu anlayamazlardı. Adem'in tövbesini, safiyetini görmeye Resulullah'ın safiyetindeki mükemmelliği anlayamazlardı. İsa'nın ruhullahlığını, Hazreti Musa'nın kerimullahlığını, İbrahim'in halilullahlığını, İsmail'in hak yoluna zebhullahlığını görmeyen kişiler, Hz. Peygamber'in fedakarlığını, cihat aşkını, haliliyetini, Allah Teala ile konuşmasını, miraç sırrını hiç anlayamayacaklardı. Hz. Peygamber'in vasfını, mükemmelliğini müdrik ve idrak etmek için Allah Teala bunca peygamberi en son Ahir zaman ve zamanın artık ipinin çekildiği ve işte budur. El yaume ekmeâtulakum dinikum. Artık sizin için en mükemmeli bu denildiğinde oz öyle bir zattır ki o söz söylendiğinde ona inen ayetler de artık en mükemmel şekilde tezahür etmiş. En mükemmel bir insanda, en mükemmel bir biçimle, en mükemmel bir ruhla en son ekmeliyet noktasını bulmuş ve ondan sonra sadece ona tabi olmakla. Mükellef kılınmışızdır. Bu ta ezelden seçilmiş bir nur ve o nurun devam eden sürecinden ibarettir. Bundan sonra okunacak olan, malumat olarak alınacak diğer hususlar, mevzular hep bu nur üzerine inşa edilmeli ve o şekilde düşünülmelidir. Peygamber Efendimiz'i konuşurken hani bu pencereden de bakıp orasından, mevzunun da o yakasından olaya girmek, Hadiseyi incelemek ya da muhabbete tabi olmak daha isabetli olacak. Belki dinleyicilerimize de ilginç gelecek demişydik. O da gerçekleşmiş oluyor. Daha isabetli kelimesinden sanki başka türlü isabetler de varmış gibi telakki edilmez. Başka isabet etme şansı yok. Musib olabilmesi için isabetli olabilmesi için hadisenin o rotoda bulunması lazım zaten. Alternatif yok. Eyvallah. Devam edelim mi müsaadenizle? Şimdi, kuntu Nebiyen ve Âdemu beynel mâi vettîn'' Hoca yeter, anladık bunu diyecekler ama, ezberlemek isteyenler olur. Hala yazmamış olanlar olur. Birkaç kere tekrar edildiğinde, ki Sünneti seni üç kere tekrardır, iyice zihinlere girer. Ben Nebiydim, Adem su ile toprak arasında, çamur arasındayken. Bir başka rivayette, bir gün soruyorlar, İki Cihan Server Efendimize büyük cesaret tabi. Meta Kutibte Nebiyen ya Resulallah diye soruyorlar. Yani ne zaman nebi yazıldı? Ne zaman nübüvvetiniz takdir edildi? Levh-i mahfuzda mukarrer bir hal aldı diye soruyorlar. Alemlere rahmet olan, şefkat ve merhamet menbaı olan Hazreti Fahri Alem Kutibtu Nebiyen ve Adem Adem canla ten arasındaydı. Ruhla ceset arasındaydı. Ben o zaman nebi olarak yazılmıştım. Nebi kararı çoktan çıkmıştı. Ben nübüvvet sahnesinde, daha doğrusu nübüvvet makamında karar kılmışken, daha henüz Adem cesette ruh arasındaydı diye cevap veriyor. Yani bu rivayet üzere hadisi şerifte geçen kitabet, yazılış kelimesi. Daha evvel hatırlarsanız Ramazan sohbetlerimizde Hani kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alallezine min kablikum leallekum tettakun Kütübe furiza manasına gerçekleşti Bitti yani artık hüküm gerçekleşti Karar kıldı manasına yazıldımak kelimesi böyle bir ifade içeriyor Nebi olarak yazılması demek tekrar ediyorum Kardeşlerim, arkadaşlarım, büyüklerim Lütfen dikkat kesilsinler Nebi olarak yazıldı demek Onun nübüvvetle alakadar eden Bunların içerisinde Başkasının irşat vazifesi dahil Hepsinin tamamen Bitmiş, tamamlanmış bir vaziyette Olması kastedilir Öyle ya, tüm general ilan edildi diyorsunuz Onun maiyyeti vardır demek ki Hiç asker yok, tüm generali, ben de olurum öyle General, anlatabiliyor muyum Devam. Demek istediğim, Heh, biraz böyle ee, fakire has Bir edep bir şekilde konuşayım ki Anlaşılması daha kolay olsun Evet İmamı Tirmizi'nin Rahimehullah rivayetinde Ebu Hureyre Ashab-ı Kiram Ya Resulallah Sana nübüvvet ne zaman vacip oldu diye sorduklarında Yine iki cihan serveri Efendimiz Adem Can ile Ten arasındayken Diye cevap vermiştir Ve sahihi müslimde Abdullah İbni Ömer'in Allah hepsinden razı olsun. Rivayetinde geldiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Gerçekten Allah, hadis-i şerif okuyorum. Yani bu maal arz ediyorum ama Allah Resulü buna benzer bu maal üzere konuştu demektir. Sahih-i Müslim. Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih iki tane kitap var biliyorsunuz. Buhari ve Müslim. Sahih-i deniyor ona. Hoş. Şimdi kendi sıhhatleri, kendi manaları bozulmuş olan insanlar Buhari ve Müslim beğenmezler ama onlar mizacı bozuk hastalar gibidir. Mizacı bozuk olan hasta en enfes yemeğin başına oturduğu zaman övür. İştahı kabarmak şöyle dursun midesi bulanır. Mizacı bozuktur çünkü. Sahihayn dediğimizde nazif, zarif, latif ve sahih bir eserden bahsediyoruz. Ona bakıp oradaki hadisleri beğenmeyen kişilerin mizacı bozuktur. Arz edebiliyor muyum? Estağfurullah. <gülüyor> Gerçekten Allah yerleri ve gökleri yaratmadan 50 bin yıl önce, bu yıl dünya yılı değil. Dikkat çekmek için söylüyorum. Yerlerin ve göklerin yaratılmasından evvel 50 bin yıl demek ne demek? Yer ve gök yaratılmamış ya güneş ay olsun. 50 bin yıl yani sizin idrak edemeyeceğiniz fakat en yakın ihtimalle kestirmeniz için söylenen bir tabir bu 50 bin yıl. Güneşin olmadığı vakitteki bir yıl Allah'ın takdir ettiğince Geçen süre ama Hiç mi anlaşılmaz İşte 50 bin yıl diye hadi kıyas edin Sen buna ışık yılı de binlemle yılı de Kuantum fiziğini falan konuş konuş konuşabildiğiniz Kadar fakat metin bu 50 bin yıl önce Arş üzerindeyken Halkın kısımlarını Ve kudretlerini yazdı Ümmül kitaba ana kitap diye malum bu tabir, yazdığı şeyler cümlesinden bir tanesi de şuydu, Muhammed'ün Hatem'ün Nebiyyin. Muhammed, Nebilerin sonuncusudur. Muhammed, Nebilerin Hatemidir. İkisi aynı şey değil mi? Değil. Bizim Türkçemizde bunu son diyoruz. Ama değil. Hatem kelimesi son manasına geliyor. Fakat Hatem kelimelerin değişik manası var. Hatem-ül Enbiya veya Hatem-ül Nebiyyin dediğinizde Nebilerin sonuncusu dediğinizde Nebilerin Hatemini tam karşılamıyor Neden? Bakın Hatem diye bir şeyin hitamıdır ama Dibindeki hitam değildir Dibindeki hitam değildir Tabanına oturmuş olan sondan bahsedeyim Gelmiş gelmiş ve kökünü kazıyor değil Hatem denildiğinde Bir şeyin zirve halindeyken bitişidir Bu manada düşünülürse en yüksek dağların hepsinin üzerinde bir dağ ve o dağın zirvesine Hatem denir. Yüksekliğin bittiği an. Hatemül Enbiya demek nübüvvet nurunun zirvesi demektir. Peki Hatem'in biz biliyoruz bir de başka bir manası var. Hatem, Hatem'in Hadidin diye geçen hadis-i şerife de hatırlayacaksınız. Yüzük manasına veya mühür manasına geliyor. Bu manada bakılınca dibi dibi ve sonu en sonu manasında da buradan geliyor. Ne demek o? Muazzam bir mektup yazın. Ve yani mektubu bir kenara koyalım. Mektubu bir kenara koyalım. Bir evrak hazırlayın. Çok önemli bir evrak olsun bu. Bu kanuni bir evrak olabilir, bir hüküm ifade edebilir, bir güzellik ifade edebilir, dilekçe olabilir. Sonuna imza attığınız zaman değer kazanır. Hatemü'l-Enbiya demek bu. Enbiya'nın metninin sonundaki mühür. O mühür olmadan Enbiya'yı anlamak mümkün değil. Enbiya'nın geçerliliğini ortaya koyan zat Hatemü'l-Nebi'yi. Yani Nebiler silsilesi, Nebiler manzumesi, Nebiler fermanı Hz. Muhammed Mustafa'nın mührünü basmasıyla kemal buluyor. Değerine değer katılıyor. Aynı Fahri Kainat Efendimizin dünyayı teşrifleriyle beraber bütün enbiyaya itaf edilen, suizan edilen, yollarının tahrif edildiği her türlü bozukluğun vesairenin hepsinin izale olup, batılın tamamen ortadan kalkıp, hakkın tam bir hak e, nişanesiyle ilanı gibi oluyor. Allah Resulü'nün mühür vurmasıyla. Hatemül Enbiya, Nebilerin mühürü. Nebilerin elden ele taşıyıp da en sonunda ortaya çıkan mühürü manasına da geliyor. Bu rivayetten anlaşıldı ki Allah Teala bu alemleri vücuda getirmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet sıfatıyla vasıflandırılmıştır. Bunda tamam mıyız? Tamamız. Serbin Salih Hamadani rahimehullah der ki: Ebu Cefer Muhammed bin Ali'den sordum yani beytten bu zat Eyvallah. buna soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün nebilerden sonra gönderilmiştir nasıl oluyor da diğer peygamberlerden önce gelmiş gibi oluyor sordum bunu diyor o da dedi ki bana şimdi ayrı bir safha Allah Teala ezel aleminde bütün ruhlara elestu birabbikum ben sizin Rabbiniz Değil miyim? Hitabını buyurduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün Enbiya'dan evvel bela cevabını vermeye muktedir olan tek zattı diyor. Enbiya henüz cevap vermeden evvel ilk Allah'ı tasdik eden bilakis Ya Rabbi sen bizim Rabbimiz. Rabbimizsin. Rabbin olamayışını nasıl düşünebiliriz? diyerek hemen o ezel sahnesinde ruhlar aleminin cem olduğu ruhlar aleminde hitap olundukta bela bilakis ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin diye tasdik eden ilk o olduğu için bütün nebilerden sonra gelmişken o sıraya bakıldığında bütün nebilerin başı olmuştur diyor. Bir de bu izah var. Bunu biz konuşmuyoruz. Bunu fazancı filancı kürsüdeki idayetçi konuşmuyor. Bunu söyleyen Hazreti Ali Efendimiz'e mensup Allah Resulü'nün silsilesinden gelen o mübarek zat söylüyor. Eyvallah. Müracaat edilecekse, tenkit edilecekse, tasdik edilecekse bizi tasdik etmesinler, bizi tenkit etmesinler. Hazret'e müracaat etsinler. Nübüvvet bir sıfattır. Muhakkak onunla vasıflandırılmış olanın mevcut olması gerektir. Çünkü sıfat mefsupla beraberdir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vücudu varlık alemine ayak basmadan önce ezeller ezelinde nübüvvetle nasıl vasıflandırılıyor diye soru sorulduğunda da i̇mam Gazali hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şu hadisi şerifini hatırlatıyor onlara وَاَنَا اَوْوَلِ halkan خَلْقًا وَاَخِرُهُمْ بَعْثًا Muhakkak ben peygamberlerin evveliyim. Yaratılış bakımında. Hilkat bakımında. Nuru evvel yaratıldı ya. Ve ahiruhum onların sonuncusuyum. Doğru. Ama hangi beçeden? sen. Gönderiliş açısından bakıldığında sonuncusuyum. Yaratılışta ondan evvelim. Şimdi düşünün efendim. Ruhlarımızın hepsi aynı yaştadır Biz bunu biliriz. Eğer müslümansak, müslümansak, değil mi? El estu bir diye bir alem ne, ne zamandan beri, müslüman mısın? Elhamdülillah. Ne zamandan beri müslümansın? Çocuklara öyle öğretildi. diye. beladan beri. Kavlu bela ne demek? El estu bir cevabı. Sorsan bizim rahmetli Ali Yakup Hoca vardı. Ali Yakup Hoca deyince şimdi eskiler tanır. Haddi zatında bazı arkadaşlarla konuşuyorum böyle eskilerden bahsettiğimde beni çok da yaşlı zannediyorlar. Nemli rutubetli manasına bunu kabul edebilirim de sin yani yaş, sene olarak bunu şu anda kabul etmek mümkün değil. Keşke yaşta olsak. Gençlik takıntımız yok. Ali Yakup Hoca vardı. Ali Yakup Hoca çok muazzam bir zattı. Şehristan Mustafa Sabri Efendi'ler zamanında Mısır'da yaşamış Büyük Ali gel buraya diye hitap ettiği, Büyük Ali diye hitap ettiği zat Ali Yakup Hoca'nın. Mustafa Sabri Efendi'nin en son Osmanlı'nın şehir üslamı ya şu teyemmün bahsini falan bir daha bir anlatsana okumayı okumayı unutmuşuz Büyük Ali diye şakayla falan natifeyle takıldığı molla zamanı Küçük Ali kim biliyor musunuz bir de Küçük Ali varmış orada Küçük Ali kim Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi o kuşak Eyvallah i̇şte o Ali Yakup Hoca'nın son ders halakasına büyükler iştirak ettiğinde rahmetli pederim bizim fakirhanede ders Açtırırdı Hoca efendiler gelirdi Biz tabi küçüğüz ama Bir konuşması vardı Kendine ait bir muhabbette anlatışı vardı Edebü dünya ve dini Veya ihya-i dini okuturdu Orada hep şunu anlatırdı Şimdi Lafı buraya getireceğim Lütfen dinleyicilerimiz şey yapmasın Hayatla beraber gidecek ya seyir bir. Bu da bir hayat Güncel hadiselerle beraber işleyelim Hem Arada bir böyle Nasıl reklam arası veriyorsunuz bu konumda kendine göre bir reklamı var. Bunun alimlerini falan anlatmak da bu bahsenin reklamı. Efendim derdi ki hep çocuklar papağan gibi ezberler. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Ne zamandan beri Müslümansın? Kalu beladan beri. Kalu ne demek? Elestü birabbikümün cevabı. Derler ama şunu birisi de anlatıp insafla çocuklara kimse öğretmez. Papağan gibi çocuklar ezberler. Azizim böyle yapmayın derdi. Biz de böyle yapmayalım. Açalım bakalım. Geçiyor işte. El estu bir meselesi. kavlu bela meselesi. Ne demek? Geçiyor. Şimdi şuradan açıldı mevzu. Ruhlar alemi diye bir şey var. Bak biliyoruz hepimiz. kavlu beladan beri Müslümanız diyoruz. Kendimiz için. he. Daha peygamber olan Fasık, facit şahsımı kastediyorum. Günah ile mülevves olan biz aciz zayıf kullar bile ruhlar aleminden beri Müslümanla kabul ediyoruz. Maşallah. Bunda hiç kimse itiraz etmiyor. Yok canım öyle şeyim olur demiyor. Peygamber evvelce bela dedi. Peygamber nuru evvel yatıldığında, "Aa bilmiyoruz." O zaman yoktur öyle şey deyip kestirip atmamak lazım. Nasıl ki ruhların hepsi aynı yaşta gönderiliş olarak farklı sıralardayız. 5 yaşındaki bir çocuğu düşünün şu an itibarıyla. Biz diyelim ki 30 küsür yaşlardayız. Hadi 40'a merdiven dayadık. Böylece meşkük olan yaş meselesini çözüyoruz. Efendime söyleyeyim Çocuk Çocuğun ruhuyla sizin ruhunuz Aynı anda yaratıldı Peki niye ona çocuk diyorsunuz Onun şu anda hali sababeti Çocuk gözüküyor Ama bir kuvve onda bulunan Onun vücuduna Mukabil Onun vücuduna bitişik ilişik olan bir ruh var O insani ruhu var O bütün ruhların yaratılmasıyla beraber yaratıldı Erestüb-i Rabbiküm Bezminde Eres Meclisi'nde onun doğruğu ruhu vardı Gönderildi sırası farklı Bir tanesi 65'te gönderildi Bir tanesi 71'de gönderildi Yavrucak da 2003'te dünyaya geldi Bu kadar Ruh aynı yaşta Eskiden bir odaya bir cemiyete Bir çocuk falan girdiğinde Meclisin yaşlısı dede efendi Ayağa kalkarmış Hürmeti bizden görsün diye Bir de niye ayağa kalkıyorsun diye Zarif bir zata sormuşlar Evladım ruhlarımız aynı. Ben yaşlıyım, o çocuk gözüküyor ama ruhlarımız aynı yaşta. Kimin eftal olduğunu Allah bilir. Der, hürmet ederlermiş. Şimdi bu lezzet kaybolduğu için bunları dahi konuşur haldeyiz. Esasında bunlar konuşulacak şeyler değil. Tamam ya, sen mevzuyu anlat denilecek şeyler. Ama maalesef uzak kaldığımız için bu edepten bunları izah ediyoruz. Demek ki o ana evvel الْاَنْبِيَا ''Halkan ve ahiruhum ba'ten'' derken, ben peygamberlerin evveliyim. Evet. Yaratılış bakımında. ''Ve ahiruhum ba'ten'' Gönderiliş olarak sonrayım. O yüzden bana nasıl oluyor da sen sonra giriyorsun da peygamberlerin ilkisin? Demeyin. Benim nübüvvetim evvel ama nübüvvetimi ilan edişim sonra şeklinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesi var? Beyanı var. Evet. Evet. Eğer sual sorulur şöyle bir sual gelirse Adem Aleyhisselam'ın arkasından Daha sonradan Zürriyetlerinin çıkartılması Hz. Adem'e ruh üflendikten sonra idi Nitekim böyle olduğunu hadis-i şeriflerin pek çoğu göstermiştir Bu hadis-i şeriften ise anlaşıldığına göre Resulullah Efendimiz Hz. Adem'e ruh üflenmeden Çıkarılıp Nebi kılınmış gibi oldu Ve kendisinden Haddizatında zatında başka rivayetlerde Adem aleyhisselam'dan söz alınmış oldu. Kendisinden sonra gelmediği halde, kendi zürriyetinden olması icap ettiği ve zürriyetinin son olduğunu düşünürsek diyor. Kendi zürriyetinden gelip de peygamber olması gereken bir zat hem evvel çıkıyor, zahir oluyor, hem de Hazreti Adem'e, Adem e, ruhla ceset arasındayken benden ahd misak, Ant alındığı zaman peygamber olmuştum diye bir başka rivayet var. Bunlar bir tenakuz değil mi? Bir Farklı bir şey meydana getirmiyor mu diye sorulabilir diyor. Buna nasıl yani cevap verirsiniz denildiğinde, Adem aleyhisselama ruh üflenmeden önce, zahrından ardından çıkarılmak Resulullah Efendimiz'e mahsus bir şeydir. İstisnadır bu. Zira insan nevini yaratmaktan muradı nev'in, çeşidin, hulasası ve akdin anlaşmanın vasıtasıdır. Ammat bin Kesir, Allah ondan razı olsun, Allah rahmet eylesin. Tefsirinde şöyle bir rivayet yapıyor, bu herhalde da, durumu daha iyi açacak. i̇mam Ali ve İbni Abbas'tan radıyallahu anh'un rivayet olunmuştur ki Ammat bin Kesir bunu naklediyor. Yani İbni Abbas'tan ve Hazreti Ali'den bir söz naklediyor dikkat bürülsün ee, şöyle rivayet ediyorlar Hak Teala gönderdiği peygamberlerin hepsinden söz almıştır ki o söz şudur onlar hayatta iken Resulullah gönderilecek olsa ona iman getirsinler ve yardım etsinler tek tek peygamberlerin ruhundan bu ahdi bu misakı bu sözü almıştır diyor Hazreti Allah bunu kim rivayet ediyor Hazreti Cenabı Ali ve İbni Abbas radıyallahu Allah Ümmetlerinden de Resulullah aleyhisselama iman getirip yardım eylemek üzere Ahdi söz alsınlar Hatta bununla kalmasın diyor Metinde Peygamberler söz alındığı gibi Peygamberler için Hani Onlar bir ümmetin imamı olduklarından Ümmetlerinde bunu Talim etsinler ki Ümmetlerinden de kendileri yetişemediler Ama ümmetleri devam ediyor Ümmetlerinden de peygamber erişenler olunca ona yardım etsinler ve iman etsinler diye söz alsınlar Hani saf suresinde ne diyor naklen Hazreti Allah ne buyuruyor Bunu takdir etmiş ki ruhlar aleminde Ah işte bak hep diyorum ya e, güzel kardeşim Konuşmanın başı sonu vesairesi reklam aralarında insanlar beşeri ihtiyaçlarını görsünler dinlensinler soluklansınlar ama konuyu bir bütün olarak dinlemekten uzak olmasınlar inşallah Kur'an-ı Kerim'in ayetleri mahluk değil sonradan olma değil bak işte şimdi doğrulayacak neden Hz. İsa aleyhisselam diyor ki benden sonra ismi Ahmet olan bir peygamber gelecek ona iman edin hayasızlık yapmayın benim anlattığım onda Kemal bulacak. İsmi de Ahmet'tir diyor. Bunu nerede zikrediyor Hazreti Allah? Kur'an-ı Kerim'inde. Kur'an-ı Kerim sonradan mı inmiştir? İnişi sonradır ama Kur'an-ı Kerim'in kelamı ne zaman vardı? Allah var olduğu zaman. Biz anlayabilelim diye Kur'an-ı Kerim peyderpey indirildi. Bunlara sebebin üzül diyoruz. Bizim aklımız idrakimiz alabilsin diye Allah merhameten bunu hadiseler Zuhuretti de onun üzerine indiriyor şekliyle Bizim için sahneledi Mecbur değildi rahim oluşundan dolayı Ve innallaha biküm la diye beyan ettiğinden dolayı Kuluna çok rafet ve rahmet sahibi olduğundan Hadiselerle bütünleştirilsin de Kulcuklarım ayetleri idrak etsinler Benim zatımdaki bu ayetleri Şimdi iniyormuş gibi Hemen birleştirip Müdrik olsunlar diye iniyor ayetler Bu böyle Eyvallah. Bu bizim itikadımız Allah yardımcımız olsun Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi diyorsun ya Ve kütübihi dediğinde kitaplarına iman ettiğim dediğindeki o maddeler altında Kur'an-ı Kerim'in mahluk olmadığını da kabul ediyorsun Öyle değil mi? Bu, bu bir sağlam bilgiydi bu bizde Şimdi buraya bak Bu söylediğimiz ayete Hz. İsa benden sonra bir ismi Ahmet olan peygamber gelecekti Bu ne zaman söylenmiş? Allah bunu ezelde söylemiş ne zaman inmiş ayet şu, şu şu hadisenin üzerine inmiş ama ezelde bu takdir olmuş ki inmiş bu sözü doğruluyor bu Hazreti Ali'nin bu sözü Eyvallah. peygamberden naklettiği belki bu sözü diyor ki bak hayattayken Resulullah gönderilecek olursa ona iman getirsinler ve yardım etsinler ümmetlerinden de Resulullah Aleyhisselam'a iman getirip yardım etmek üzere söz alsınlar diyor ya bunu ne zaman yapıyor Hazreti Allah ruhlar aleminde yapıyor kimlerden alıyor bu sözü peygamberlerden alıyor peygamberler de söz alsın diye söylüyor o yüzden o ayet mahluk olmadığı buradan belli bu mahluk olmayan kelamullahın işaret ettiği manada bu kadar bütün İsa'dan da alınmış bu söz Musa'dan da alınmış Ahmet gelecek denmiş Muhammed doğacak denmiş siz yetiştiniz yardım edeceksiniz ümmetiniz yetişti Ümmetinize bunu vasiyet edin. O geldiği zaman yardımcı olsunlar demiş. Ne zaman alınmış bu söz ruhlar aliminde? Bazı alimler yine rivayet etmişler ki Hak Teala Hazretleri Resulullah Aleyhisselam'ın şerefi nurunu yarattığı zaman emre dedi ki diğer peygamberlerin nurlarına nazar etsin. Allah Allah. Nurlarına nazar etsin. Ya Hazreti Peygamberi peygamberlerin nurlarına nazar etmek üzere vazifelendiriyor. Allah Allah. Bakınca onların hepsini kapladı. Onur. Muhammed Aleyhisselam'ın nuru bütün nebilerin nurlarını kaplayınca onlar Ey Rabbim bu kimdir ki onun nuru bizi kapladı ihata etti dediler. Allah Teala Hazretleri cevap verdi. Bu nur sevgilimin nurudur. Eğer siz ona iman getirirseniz sizi peygamberler ederim diye buyurdu. Onların peygamberlik nuru bile o nurun Sirayetiyle oldu Nasıl vermeyeceksiniz ki ona söz On nuran Medyunu şükran Medyunu iman Ve hatta medyunu İslamsınız. Dolayısıyla Hayatta olduğunuzda da Ona yardım etmekte mükellefsiniz Onlar da Âmenna bihi Ve bi nubuvvetihi ona ona da iman ettik ve onun peygamberliğine dedi inandık diye Resulullah Efendimiz Hazretleri'ne hepsi iman getirdiler diyor. Peygamberliğine iman ettiler. Allah Teala da ben şahit olayım mı diye buyurdu. Onlar da evet dediler. Sen bizim şahidimizsin Ya Rabbi. İşte bu kıssadır ki Allah Teala şu ayeti kerimede buyurmuştur. وَاِذَا وَا اَخَدَ اللّٰهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا Ateyetkom min kitabın ve hikmetin, sonra jaa kom rassulun musatkun, lma maqum, la teeminun nabihi, wa la tamsurun Getirdik ayete bağladık. Biz bağlamadık Ayşe. Ulama bağlamış. Bak, bütün konuştuklarımızı toparlıyoruz bu program içerisinde. Allah Peygamberlerden o zaman şöyle söz almıştı. Hangi zaman bu şimdi? Anlaşıldı değil mi? Ta ezerde. Bakın. Size kitap ve hikmet verdim. Daha sonra size verilmiş bulunan kitap ve hikmeti tasdik edici bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Kim bu peygamber? Elhamdülillah. Ümmeti olmakla şereflendiğimiz Hazreti Muhammed. Ruhlar alemindeyken bu söz alınmış. Ali İmran Suresi 81. Ayet. Geldi şimdi bütün hadise bu ayette toplanmış oldu. Evet. Yine bir başka ayet-i kerimede, biraz ağır oldu ama hemen bitiyor. Ben insan nev'inin bütün fertlerine peygamber gönderildim. Bu ise ilennâsi kâffe. Evet. Hadis-i şerifinden Murat, kendisinden önce olsun sonra olsun, dünyaya ne kadar beşer nüfusu geldiyse, hepsine peygamber olduğuna işaret eder, diyor. Dünyaya ne kadar beşer nüfusu geldiyse hepsine peygamber olmaktır. Nebilik ve Resullüğü sadece kendi şerefli zamanından kıyamete değin gelenlere mahsus olmaz. Belki daha önce gelmişlere bile uzanarak hepsini içine alıcı olur diyelim. Ve programımıza devam ederken hatırlatmada bulunarak tekrar buraya bağlayalım ki sonuyla başını birleştirmiş olalım. Adem ruh ile ceset arasındayken ben nebi idim hadisi şerifini bu hadisi şerif açmakta tamamlamakta ve Ali İmran suresinde nebilerden bu şekilde söz alındı ayeti kerimesi de hepsinin ortak noktasında hepsini aydınlatıcı bir ayet olarak e, kalplerimize hitap etmektedir inşallah şimdi efendim Yeni açanlar ve bu zamana kadar radyosunu dinleyenler kardeşlerimiz için ayağın oldu, beyan oldu denilecek birkaç dakikalık sözcüklerle mevzuyu toparlamaya çalışalım. O da şu. Anlaşıldı ki, ayağın oldu, beyan oldu ki Allah Resulü'nün nuru yerler ve gökler yaratılmadan evvel yaratıldı. Hoca Efendi diyenler için söylüyorum tabii bunu. Hoca Efendi, yani sen mevzuyu anlatacaktın edecektin Biz bundan ne istifade edeceğiz Hep onu anlattın bize Bu okuduklarımızdan biz ne istifade edeceğiz Diye bir kere buraya kadar bir şeyler istifade edildi muhakkak Fakat şundan biz istifade edelim Allah bizi ne kadar Sevmiş Biz başka başka nebilerin ümmeti de Olabilirdik Fakat Allah Hiçbirimiz dilekçe vermediği halde Arzu halde yazmadığı halde Biz senin Nebilerinin bile kendisine misak ahdü peyman eylediği en mükemmel peygamberine, Habibine ümmet olalım diye hiçbirimiz ruhlar aleminde dilekçe vermedi. Fakat Allah bize irtimas geçti. Sadece bunu bile düşünmek, şükrü ifade edemeyiz ama, sadece bunun şükründen bile aciz olduğumuzu bilmek, kulluğa bir adım daha atmak demektir. Evet, elhamdülillah. Ne kadar günahkar da olsak günahlarımıza hamd etmiyoruz ama şu bulunduğumuz hal ki ümmeti Muhammed'iz bu halimize elhamdülillah. Fıskımıza, fucurumuza, günahlarımıza değil. Allah severek yarattığı bütün peygamberlere tasdik etmesi için emir buyurduğu peygamberlerin hatta hayatına erişelim de onunla beraber olalım diye ümit ettikleri zatın ümmetiyiz biz. Elhamdülillah. O ümmetin nebisine, bu ümmetin nebisine, nebiur rahme, rahmet nebisine, rahmetelil alemine sonsu salatü selam olsun. İnşallah Cenab-ı Hak şu kısacık konuşmamızda uzun uzun onu metü sena etmiş gibi bizleri mevcud eylesin ve ruhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ruhlarımızı aşina eylesin. Eyvallah. Ahmet